Bak dinle açıbaşı, senin pişirdiğin biftek öyle kötüydü ki onu hemen yok ettim ortadan, görüyorsun. Bunu anladın değil mi? Peki, bundan sonra benim özel soflama, yani şu bocurgata getireceğin balina etini çok pişirip berbat etmemen için ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim. Bir elinde bifteği tutup, öteki elinle de üstünde bir közü gezdireceksin. İşte o kadar. Sonra tabağa koyup getireceksin bana, anladın mı? Yarın balinayı keserken sen de yanımızda ol mutlaka. Kanat uçlarını al. Tuşusunu yap. Kuyruk uçlarına gelince onları da Salamura'ya koy. Gidebilirsin artık. Please daha üç adım atmadan stap onu geri çağırdı. Aşçıbaşı yarın gece orta nöbette bana pirzola hazırlayacaksın. Anladın mı? Hadi çak arabanı. Dur dur. Gitmeden şöyle eğil de bir selam ver bakalım. Aganta dur hele. Sabah kahvaltısında balina köftesi istiyorum. Unutma. İhtiyar topallıya topallıya uzaklaşırken mırıldanıyordu kendi kendine. ''Keşke sen balinayı yiyeceğine, balina seni yeseydi. Vallahi bu adam köpek balıklarından daha köpek balığı.'' Flis, bu akıllıca sözü söyledikten sonra yatmaya gitti. Bir ölümlü varlığın lambasına yağ veren başka bir varlığı yemesi, stop gibi kendi yağının verdiği ışıktan yararlanarak onu mideye indirmesi, ilk bakışta öyle tuhaf bir şeydir ki, bunun tarihi ve felsefesi üstünde biraz durmaya değer.'' Anlattıklarına göre 300 yıl önce kuzey balinasının dili Fransa'da pek aranan bir yiyecekmiş ve çok pahalıya satılırmış. 8. Henry zamanında bir saray aşçısı, şişe geçirilip kızartılmış yunus balıkları için yaptığı bir salça sayesinde büyük para kazanmış. Doğrusu bugün bile yunus balıkları çok iyi bir yiyecek sayılır. Bunların kıyılan etinden bilardo bilyaları büyüklüğünde köfteler yapılır. Pişirilirken içlerine gereğince tuz, biber ve baharat kondumu, kaplumbağa ya da dana köftelerinden ayırt edilmeyecek kadar lezzetli olur bunlar. Danfemlein'deki yaşlı keşişler bu köfteleri çok sevdikleri için saray onlara bol bol yunus balıkları bağışlamış. Doğrusunu isterseniz başkaları için olmasa bile balina avcıları arasında soylu bir yiyecek sayılır balina. Tek kusuru fazlasıyla kocaman oluşudur. Bir sofrada neredeyse yüz ayak uzunluğunda bir et yemeğinin karşısına oturdu mu, insanın iştahı kapanır elbet. Şu sıralarda yalnız stap gibi peşin yargıları olmayan adamlar balina etini pişirip yiyebiliyorlar. Eskimolarda nazlı değiller balina etine karşı. Onun sayesinde yaşadıklarını eski ve değerli balina yağını yıllarca sakladıklarını herkes bilir. Eskimoların ünlü hekimlerinden biri olan Zogranda, balina yağının dilim dilim kesilince küçük çocuklara çok yararlı ve son derece lezzetli olduğunu söyler. Bu da şunu anımsatıyor bana. Çok eskiden bir balina gemisi her nasılsa birkaç İngiliz'i Görland'da bırakmış. Bu adamlar yağları alındıktan sonra karada kalmış küflü balina atıklarıyla aylarca beslenmişler. Hollanda balinacıları bu atıklara börek derler. Doğrusu bunlar böreğe pek benzer. Börek gibi kahverengi ve kıtır kıtırdırlar. Taze olunca Amsterdam'daki yaşlı ev hanımlarının hamur tatlıları gibi güzel kokarlar. Görünüşleri insanın iştahını öyle bir açar ki en tok gözlü yabancılar bile bunları yemeye can atarlar. Uygar bir yiyecek olarak balinayı asıl gözden düşüren şey mideye fazla ağır gelişidir. Balina panayırda ödül kazanmış koca bir deniz öküzü gibidir. Fazla yağlı olduğu için makbul değildir. Yaban mandasının hörgücü aranan bir yiyecektir. Katı bir yağ ehramı olmasaydı, balinanın hörgücü de onun kadar lezzetli sayılırdı. İspermeçetin kendisine gelince kaymak gibi bir şeydir o. Üç aylık bir Hindistan cevizinin beyaz özü gibi saydamdır ve neredeyse bir pelteye benzer ama fazla yağlı olduğu için tereyağının yerini tutmaz. Bununla beraber birçok balinacı, ispermeç yağını yiyebilmek için onu başka bir şeyle karıştırmanın yolunu bulmuşlardır. İspermeç çetin eritildiği sırada tutulan uzun gece nöbetlerinde, gemicinin peksimetlerini, kocaman varillerde kaynayan balina yağını atıp kızarttıkları sık sık görülür. Ben de bunu yaparak nice güzel akşam yemekleri hazırlamışımdır kendime. Küçük bir ispermeç balinasının beyni çok lezzetli bir yiyecek sayılır. Kelle balta ile yarılıp tıpkı çöreğe benzeyen beyazımtırak ve yağlı iki külçe çıkartılır. Una bulanarak pişirilir. Böylece dana kellesini andıran pek lezzetli bir yemek yapılır. Boğazına düşkün olanlar tadına doyamazlar bunun. Karalıların balina yemekten tiksinmeleri belki de bu etin yağlı ve ağır olmasından değildir sadece. Yukarıda belirttiğimiz neden de karışıyor işin içine. Bir insanın daha yeni öldürülmüş bir deniz yaratığını, kendi yağının ışığında yemesi işte asıl budur karalıları tiksindiren. Dünyada ilk olarak bir öküzü öldüren kişi herhalde bir katil sayılmış, belki de asılmıştır bile. Hele bu adamı öküzler yargılamış olsa asılacağı hiç su götürmezdi. Herhangi bir katil kadar o da hak ederdi bunu. Bir cumartesi akşamı, bir et pazarına gidip, ölmüş dört ayaklıları seyreden iki ayaklı sürülere bir bakın. Bunu gördükten sonra, yamyamları daha az ayıplamanız gerekmez mi? Yamyam ha, hangimiz değiliz yamyam? Bana öyle geliyor ki, öbür dünyada hesaplar verileceği gün, kıtlık olacak korkusuyla cılız bir papazı, mahzeninde tuzlayıp saklamış olan ileri görüşlü fijili yerli, Kazları şişsin diye diri diri yere çakıp ciğerlerini söken ve böylece kaz ciğeri ezmesi yiyen uygar ve aydın oburlardan daha korkunç sayılmayacak. Ama diyeceksiniz, stap balinayı kendi yağının ışığında yemiyor mu? Bunu yapmakla ayrıca ağırlaştırmıyor mu bu işlediği suçu? Öyle ama siz aydın, pek uygar oburbay. Sığır kızartması yerken kullandığınız bıçağın sapına bir baksanıza. Neden yapılmış bu sap? Yediğiniz öküzün kardeşinin boynuzundan değil mi? Peki ya şu yağlı kazı yiyip kemirdikten sonra dişlerinizi neyle karıştırıyorsunuz? Aynı kuşun kanadıyla değil mi? Kazları işkenceden kurtarma derneğinin genel sekreteri kazlar üstüne bildirilerini neyle yazardı? Bu dernek sadece çelik uçlu kalemler kullanmaya karar verdi. Daha bir iki ay bile olmadı. Güney avlarında bir balini uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra gece geç vakit geminin yanına bağlandığı mı hemen kesilmeye başlanması adet değildir. Çünkü şıp diye bitmeyen zahmetli bir iştir bu. Tüm tayfanın kol gücünü gerektirir. Bu yüzden yelkenler indirilir, dümen rüzgarsız yana bağlanır ve sabaha tek herkes yatmaya gider. Ama gece her şeyin yolunda gidip gitmediğini gözetlemek üzere güvertede gemiciler sırayla ikişer ikişer nöbet tutarlar elbette. Yalnız ara sıra hele Pasifik okyanusunda bu yapılmaz çünkü sürü sürü köpek balığı bağlı balina ölüsünün üstüne öyle bir üşüşür ki onu altı saat böyle bırakırsanız ertesi sabah balinadan kala kala bir iskelet kalır ancak. Köpek balığının böylesine bol olmadığı başka denizlerde keskin balina kürekleriyle üstlerine var gücünüzle vurarak bu balıkların korkunç oburluklarını az çok önleyebilirsiniz. Kimi zaman bu kürekler onları sadece gıdıklayıp daha da azdırır. Pekuot'un köpek balıkları o türden değildi şu sırada. Ama yine de böyle şeylere alışık olmayan biri o gece gemiden aşağı baksaydı, o yüz yuvarlak, denizi koskocaman bir peynir tekerleği, içinde kaynaşan köpek balıklarını da peynir kurdu sanırdı stab yemeğini yiyip de quickquick ve başka bir gemiciyle güverteye nöbete çıktığı sırada köpek balıklarının keyfi kaçtı çünkü iki denizci balina'yı kesmek için kullanılan kalasları gemiden aşağı sarkıttılar ve üç fenerle bulanık denizi Işığa boğarak uzun balina küreklerini köpek balıklarının kafa taslarına yani tek acı duydukları yere indirerek kanlı bir savaşa başladılar. Ama bu köpüklü kargaşalık içinde iki gemici küreği her defasında tam yerine vuramıyordu ve işte o zaman bu hayvanların inanılmaz azgınlığı bir kez daha görülüyordu. Birbirlerinin bağırsaklarını kıyasıya yutmakla kalmıyor, esnek yaylar gibi kıvrılıp kendi bağırsaklarını yiyorlardı. Öyle ki bir yandan yuttukları bağırsaklar, öte yandan yarılmış karınlarından dışarı çıkıyordu yeniden. Dahası var, bu hayvanların ölüleri, hortlakları bile tekin değildir. Öldükten sonra bile kemiklerinde yok edilemez gizemli bir yaşama gücü vardır sanki. Bu köpek balıklarından biri öldürülüp derisi yüzülmek üzere güverteye çekildikten sonra, onun belalı çenesini kapamaya kalkan zavallı Kuek Kuek'in elini koparacaktı neredeyse. Cumartesi gecesiydi. Ertesi günde pazar sözde. Pazar tatilinde çalışmak günahmış ama bu günahı işlemekte balinacıların üstüne yoktur. Fildişi pekot bir çeşit salhaneye, her gemicide bir kasaba döndü o gün. Deniz tanrılarına 10 bin kızıl öküz birden kurban ediyorduk sanki. İlk önce kesme işine yarayan koskoca palangalar ve ağır makara salkımları Grandi çanaklarına asıldı. Genellikle yeşile boyanan bu makaraları bir adam tek başına kaldıramaz. Bu koca salkım geminin güvertesinde en sağlam yere, yani direklerin en kısasına sıkı sıkı bağlandı. Palamar kalınlığında halatın ucuda, karışık birçok yerden geçtikten sonra bocurgata bağlandı ve alttaki koca makara balinanın üstüne sarkıtıldı. Aşağı yukarı 50 kilo ağırlığındaki kocaman ispermeçet tıkancası bu makaraya takıldı. O zaman ikinci ve üçüncü kaptanlar yani Starbuck'la Stubb uzun küreklerini alarak geminin bordasını alsılı kalasların üstünden balinanın iki yan kanadı arasından kancayı geçirecek bir delik açmaya başladılar. Bu iş bitince deliğin çevresinde yarım daire biçiminde geniş bir parçanın yanları kesildi. Kancanın ucu bu deliğe sokuldu derken gemiciler hep bir ağızdan yabancı bir türkü tutturarak bocurgatı işletmeye koydular. Gemi hemen yan yattı. Fırtınada çivileri gevşeyen eski bir ev gibi tüm civataları oynamaya başladı. Gemi tir tir titriyor, ürperiyor, direkleri gökyüzüne korkuyla eğiliyordu. Balinaya doğru yattıkça yattı. Boğurgat'ın soluk soluğa her dönüşünde balina dalgalardan biraz daha kurtuluyordu. Sonunda sert ve korkunç bir şaklama sesi duyuldu. Gemi birdenbire büyük bir gürültüyle doğrulu verdi ve güçlü balanga yarım daire biçimindeki ilk yağ tabakasını balina'dan kopararak havaya yükseldi. Balinanın yağ tabakası tıpkı bir portakal kabuğu gibi balinayı sıkı sıkı sardığı için ancak portakal soyer gibi uzun sarmanlar biçiminde gövdeden ayrılabilir. Bocurgat bu kabuğu yukarı çektikçe balinayı da suyun içinde çevirip durur. Yardımcı kaptanların biri, Starbuck'la stabın kürekleriyle balinanın gövdesinden kestikleri yağ tabakası dümdüz ve kalın bir şerit gibi boyuna yukarı çekilir. Sonunda bir ucu Grandi çanaklığına değecek kadar yükselir. O sırada bocurgatın işlemesi durur ve kanları damlayan bu koca külçe gökyüzünden inmişcesinde bir ara havada sallanıp kalır. Yandan kafanıza çarpıp sizi denize fırlatmasını istemiyorsanız ondan sakınmanız gerekir. Bundan sonra zıpkıncılardan biri bordalama kılıcı denilen uzun ve keskin bir aygıtla ilerler. Fırsatını kollayıp sallanan külçenin alt yanından kocaman bir delik açar ustalıkla. Bu deliğe büyük palangaların ikincisi takılır, böylece yağ tabakası daha sıkı tutulur. Bundan sonra yapılacak iş sağlama bağlanmış olur.'' Derken kılıçlı adam herkesi uzaklaştırarak yandan ve zorlu bir ustaca vuruşla külçeyi ikiye böler. Böylece kısa alt yan hala bağlı kalır. Yorgan denilen uzun üst yansa artık ambara indirilmeye hazırdır. Bocurgatın başındakiler yeniden Türkiye'ye başlarlar. Palangalardan biri ikinci yağ tabakasını soyup çekerken öteki palanga ağır ağır iner ve ilk yağ tabakasını büyük ambar kapağından aşağı yağ odası denilen büyük depoya indirir. Bu alacak aranlık yerde gemicilerin usta elleri iç içe sarılmış yılanlara benzeyen o canlı ve koskocaman yağ şeridini dürerler. İş böylece sürer gider.